Can'den inen kadın Yazan Nuriye Yiğitler Yöneten Ejder Akışık Yapımcı İsmet Keten Efektör Hamit Çelik Teknik Yapım Ali Ersoy Oynayan sanatçılar: Erkek Mümtaz Sevinç, Kadın Sema Aybars. Ah. Eşyaların çoğu toplandı. Kalan birkaç parçayı da yerleştirdik mi hazırız demektir. Evet, iki gündür uğraşıyoruz. Ancak toparlandık. Araba ne zaman gelecek? Telefon ettiler, bir iki saate kadar geleceklermiş. Ortalığı son kez gözden geçirmek için zamanımız olacak. <gülüyor> Şu eski. Sesi cızırtılı, radyoyu da mı götürüyorsun? Ama hala çalıyor Anısı var bende Ondan ayrılmak zor gelecek Kendi ellerimle yetiştirdiğim sebzelerimi Meyve ağaçlarımı Çiçeklerimi nasıl bırakacağım? Özellikle de Buradaki otuz yıllık anılarımı Onları da götürüyoruz yanımızda İstesek de bırakamayız <gülüyor> Bu ıssız Bu güzel yerde Top dolu bir öbür yaşadık Şimdi de emekliliğin tadını çıkaralım biraz Demek iki saate kadar ayrılacağız burada Ama bir bakıma iyi olacak Buranın yıkıldığını görmeye dayanamazdım Bizim bir parçamızdı bu ev Yerine yeni binaların yapılmasına içim dayanamazdı Bana da trenlerimden ayrılmak zor gelecek Birlikte gelen geçen trenlere yol açtık Vagonları seyrettik Evet Trenlerde bir parçamızdı bizim Yalnızlığımızı onlarla paylaşmıştık Işıklı pencerelerinden neler neler gördük Duygulandık Coştuk zaman zaman Akıp giden vagonların Lokomotiflerin sesini dinledik Anlamlar çıkarmaya çalıştık Yorgun tekerleklere dinlendirmeye çalıştık kimi zamanda Dünyadaki değişimleri Yenilikleri trenlerden Vagonların pencerelerinde gördüğümüz şeylerden öğrendik izledik. Buharlıdan motorlu trenlere geçişi gördük Trenler hızlandı Renkleri değişti yavaş yavaş Şimdi yeni bir hayata başlayacağız Büyük bir kentte yepyeni bir hayata başlayacağız Heyecanlı mısın? Hem de nasıl Aynı zamanda içime korkuyla karışık bir acı çöreklendi Buradan ayrılmanın acısı buruklu <Gülüyor> Yıllar ne de çabuk geçti <Gülüyor> Evet Sanki daha dünmüş gibi geliyor insana Hiç aklımdan çıkmıyor O karanlık Yağmurlu gece Nasıl da yağmur Gittiğine göre eve girebilirim artık Nerede bir karaltı Buraya doğru geliyor Kim olabilir ki Kimsiniz Buraya nasıl geldiniz Çok ıslandım Beni içeri almayacak mısınız ee, Öyle Evet çok yağıyor İçeri girelim buyurun Geçin geçin. siz şöyle oturun Ben sobaya odun atayım biraz Sağ olun Şu paltonu çıkarayım ıslandı Az sonra odunlar tutuşur Şöyle sobaya yakın geçin Paltonuzu verin asayım kurusun Sizi görünce çok şaşırdım Neden şaşırdınız Burası istasyon değil mi Yolcuların inip binmelerine alışkın olmalısınız. İstasyon modeliniz, hayır. Burası istasyon değil. İnerken çevreye bir göz atmadınız mı? Ha hayır. Çok karanlıktı. Yağmur da yağıyordu. Hem çekindim. Sağıma soluma bakmaktan korktum. Neden? Nerede ineceğinizi merak etmediniz mi? Hiç? Gitmedim. Peki siz beni görünce neden şaşırdınız? Buranın istasyon olmadığını söylüyordunuz sanırım Evet istasyon değil Bu yüzden de trenler gelip geçerler yalnızca Burada hiç durmazlar <gülüyor> Tuhaf Peki siz ne arıyorsunuz burada Ah evet şimdi aklıma geldi T Tren gerçekten durmadı Yavaşladı duracak gibi oldu ama durmadı Haklısınız O halde siz ne yapıyorsunuz burada Az önce söylediğim gibi Burada trenler durmaz Biraz soluklanırlar Yüzlerce yolcunun ayrılık, kavuşma, özlem duygularıyla yorulurlar. Ve duydukları heyecan yorar onları. Bunları hiç düşünmemiştim şimdiye kadar. Evet. Nereden bileceksiniz? Kimse bilmez. Anlayamaz zaten. Çünkü yolcular yalnız kendileriyle ilgilenirler içeride. Kendilerini düşünürler hep. Geride bıraktıklarını ya da bekleyenleri. Hakları da vardır hani Yolcular hep telaşlı hep heyecanlıdırlar Sevdiklerinden ayrılmanın Ya da sevdiklerine kavuşmanın Heyecanı telaşı içindedirler Peki siz trenlerin Yorgun olduklarını nasıl anlıyorsunuz Çıkardıkları seslerden Dumanlardan Lokomotifin bacasından kapkara yoğun dumanlar çıkarken Tren zorlanır Sancılıdır tekerlekler Makinalarsa tam islim alamamıştır Bu yüzden zorlanır inler Tıpkı Aç bir insanın koşmaya çalışırkenki Hali gibidir bu Evet anlamaya başlıyorum Tam olarak anlayamazsınız Yolcular da anlayamaz. Durup uzun uzun seyretmek Dinlemek gerektirenleri Dumanlarını görmek O sırada Dumanların kokusu bile Bambaşkadır ...o kokuyu hissetmek, koklamak gerek. Oysa ben dumanların iz koktuklarını düşünürdüm Lokomotifin sancısını dumanların renginden de anlayabilirsiniz. Bulut bulut dağılırlar havaya. Kimi zaman kapkara, kimi zaman kurşunir renkte. Neyse, şey... ...size gelelim. Az önce de söylediğim gibi burada trenler durmaz, yolcular inip binmezler. Ama siz nasıl indiniz böyle Bilmem Tren yavaşlayınca aşağı atlayıverdim işte Peki nereye gidecektiniz Memur size ineceğiniz istasyonu söylemedi mi O söylemediyse siz neden sormadınız Ne önemi var İnmek istedim indim burada hmm, İneceğiniz yerin burası olduğunu sanıp Yanlış yerde indiniz herhalde Hava çok karanlıktı şaşırmış olmalısınız Nereye gitmek istiyordunuz Yanlış yere indiğiniz anlaşılıyor Biletinizi nereye almıştınız? Bilmem Yoksa biletiniz yok muydu? Vardı Kontrolden sonra yırtıp attım pencerede Nerede ineceğinizi bilmediğinizi mi söylemek istiyorsunuz yani? Bilmiyorum Gişe memuruna parayı uzattım Bir bilet istediğimi söyledim O da sormadı daha doğrusu sordu ama ben sustum. Nereye gideceğimi söylemedim. Bir daha sordu. Gene susunca bir bilet kesip bana uzattı. Verdiğiniz paraya göre size bilet vermiş olmalı memur. Neyse. Ama hala nereye gitmek istediğinizi söylemediniz. Ne önemi var bunun? Belki de gitmek istediğim yer burasıydı. Bilmiyorum. Gerçekten de gittiğim yer benim için önemli değildi. Önemli olmuş. İnsan trene bir yere gitmek için biner. Oraya gitmesi için de bir amacı vardır. Benim hiçbir amacım yoktu yola çıkarken. Öylesine bindim. Sonra da burada indim. Canınız... ...yeni, değişik yerler görmek istemiş olabilir. Bu yüzden de şöyle bir yola çıkayım dediniz herhalde. Ama bunda bile bir amaç vardır. Yeni yerler görmek, değişik insanlar tanımak istemek de bir amaçtır bence. Belki de öyledir gerçekten ee, Ama ben Özür dilerim çok konuşarak sizi yordum anlaşılan <gülüyor> Anlarsınız ya Uzun zamandır biriyle konuşmamıştım En son iki hafta önce Köyden pazara giden bir adamla konuştum Yiyecek falan almıştım da <gülüyor> ah, Yorgun görünüyorsunuz Ne zaman binmiştiniz trene? Dün gece Yorgun olduğumun şimdi farkına vardım Karnınız da aç olmalı Durun Durun size çay koyayım yeni demlemiştim Biraz yiyecek bir şeyler de ister misiniz İyi olur İki gündür ağzıma lokma koymadım Siz sorunca Birden aç olduğumu fark ettim Teşekkür ederim elinize sağlık Gerçekten de acıkmışım meğer Evet çok iştahlı yediniz Birbirimizle yarışırcasını yedik Odanız pek sevimli Bekar birinin odasına benzemiyoruz Tahmin ettiğiniz gibi bekarım ben Bu ıssız yere kim gelir ki Aa öyle demeyin insan severse Epeyce de kitabınız varmış ...hep burada mı oturuyorsunuz? Evet, burada oturuyorum. Arkada küçük bir oda daha var. Orada da yatarım. Burası çalışma ve yemek odası gibi bir yer işte. Hmm, küçük, düzenli bir yer. Sıcak, aydınlık. E, peki çevrede başka yapılar... E, ...başka oturanlar var mı? Çok karanlık olduğundan... ...trenden indiğimde bir şey görememiştim de. Evet, evet. Çevrede birkaç eski yapı var ama... ...içlerinde kimse oturmuyor artık. <gülüyor> Peki burada istasyon yok. Başkaları da oturmadığına göre. Siz neden buradasınız? Yani ne iş yapıyorsunuz? Burası nasıl desem bir yol ayrımı. Güneyden ve doğudan gelen trenlerin kuzeye ve batıya yöneldikleri bir kavşak. Peki göreviniz ne? Hat bekçisi de diyebilirsiniz. Yani... Her yönden gelen trenlere hat açıyor kapıyor İşiniz zor olmalı Ben olsam hatları karıştırırdım Sonra Tanrı saklasın Bütün trenler birbirine girer <gülüyor> Zor gibi görünüyor ama Aslında değil Aa, Gidip hat değiştirmem gerek Tren ise gelir İçinizden bir değişiklik yapmak Sonuçta neler olacağını görmek isteği geçti mi hiç Trenleri ters yönlere yollamanız Çok ilginç olurdu belki Hiç aklıma böyle bir şey yapmak gelmedi ...ama sonucunu düşünmek bile istemem. Neyse ben çıkayım. Siz de radyoyu açın isterseniz. Radyonuzun olması çok güzel. Hafif geceye uygun bir müzik çalan istasyon bulayım. <Gülüyor> Büyüleyici, heyecan verici bir görünümdü. Böyle bir duygunun varlığından haberim bile yoktu şimdiye kadar. Aydınlık pencerelerin gerisinden kompartımanların içini gördüm. Her kompartımanda ayrı bir dünya, ayrı bir yaşamın varlığını hissettim. Birinde genç bir kadın oturuyordu. Başını cama yaslamış, kucağında çocuğuyla uyuyordu. Birbirinden can bulmuş iki varlık gibiydiler. Kompartımanın birinde de... Genç bir kadında bir erkek vardı Belki de yeni evliydiler Kadın konuşuyor erkek sürekli gülüyordu Sevdalı gibiydiler birbirlerine Onların kompartımanlarının ışığı daha çok parlıyordu çünkü Evet evet ben de gördüm kumrular gibiydiler Sevdalı olduklarına eminim Işığın daha canlı oluşu benim de ilgimi çekmişti Bir kompartımanda da yaşlı bir adam vardı Gazetesi elinden düşmüş Başını geriye yaslamış uyuyordu kim bilir gençliğini düşünüyordu belki de. Her kompartman yaşamdan bir kesit sanki. Umutlu umutsuz, sevgili sevgisiz, acılı kederli insanlar. Ölümle yaşam kavgayla barış gibi yan yana. Her tren geçişinde değişik yepyeni yüzler, yepyeni duygular. Yaşamınız çok ilginç olmalı. Şimdiye kadar böyle olduğunun pek farkında değildim. Bu tür gözlemler her zaman aynı duyguları vermez bana. Gerçekten de çok yalnızsınız. Öyle ya çevrede kimse yok demiştiniz. Gelip geçen trenlerin dışında. Ama onlar geçip gittikten sonra... ...yalnızlığımı daha çok hissederim. Bir süre hüzünlenirim. Sonra saate bakar. Bir sonraki trenin geçmesini bekleyerek oyalanırım. Buradan trenler hep gece mi geçerler? Genellikle öyle. ...bazen üç on beş treni gecikir... ...gün doğarken gelir... ...haftada bir kez de gündüz treni geçer... <gülüyor> trenlerde de insanlar gibi gecikirler demek... ...tabii bazen kaza olur yol kapanır... ...bazen tren bozulur yolda kalır... ...kışın buralara çok kar yağar... ...demir yolları kar altında kalır... Evet, beş yıl önce... ...çok şiddetli bir kış olmuştu... ...soğuk su istasyonunun az ötesine çığ düşmüş... ...yol iki gün kapalı kaldı bu yüzden... ...işiniz zormuş gerçekten... Peki gecikme olduğu zaman bunu nasıl öğreniyorsunuz Batı ve güney hatlarıyla bağlantılı telefon var Gecikme olduğunda her iki istasyondan bana gecikmenin ne zaman olacağını Ne kadar süreceğini bildirirler hmm, Telefon olması bir güvence sizin için Ayrıca canınız sıkıldığında biriyle konuşmak isteyince Telefonu açar konuşursunuz Ne gezer Bu telefon yalnızca iki istasyona bağlı Bilmiyorum. Bir yakınınız dostunuz da mı yok Yok sayılır Avcılar gelir ara sıra Av mevsiminde tabi Çoğu gezgin avcılardır Gelirler bir çay içip giderler Konuşmalarda hep av üzerinedir e, Avcılar hep abartılı konuşurmuş derler Siz avlanmaz mısınız? Eskiden bir iki kez ava gittim Bir köpeğim vardı Onunla Yakındaki koruluğa gider dolaşırdık <gülüyor> <gülüyor> İyi bir avcı sayılmam Tüfeğim var ama... ...onu daha çok kışın dağdan inen kurtları korkutmak için kullanırım. Demek buraya kurtlar da iniyor. Hı hı. Eskiden kışları daha çok kar yağardı. Dağda aç kalan kurtlar... ...ışığı görünce buraya inerlerdi. Ama şimdilerde pek gelmiyorlar. Bazen korulukta ulumalarını duyarım. Hiç avlandınız mı? Bir kez korulukta dolaşırken... ...biraz ileride çalıların arasında... ...kımıldayan bir hayvana ateş ettim. Köfeğim... ...koşup vurduğum hayvanı getirdi. <gülüyor> beyaz bir tavşandı... ...yaralıydı... ...acı çekiyordu... ...çok duygulandım... ...üzüldüm... ...az sonra öldü... ...o günden beri bir daha ava çıkmadım... ...ben de canlılara kıyamam... ...hele tavşan gibi... ...size zararı olmayan bir canlıya... ...hiç kıyamam... ...köpeğiniz ne oldu... ...hala yaşıyor mu... ...çok yaşlanmıştı... ...bir gün kendi başına kurulağa gitti... Dönmeyince merak edip aramaya çıktım. Bir çalının altında ölüsünü buldum. Çok duygulu ve bana bağlı bir hayvandı. Ölürken görüp de acı çekmeyeyim diye. Kendi başına benden uzakta öldü. O acıyı çektirmek istemedi bana. Çok üzüldüm. Merakımı bağışlayın. Bu ıssız yerde böyle bir işe nasıl girdiniz? Sizin gibi genç biri için burası... Baba mesliği. O da aynı işi yapıyordu Eskiden burası küçük bir istasyondu Annem babam ve ben arkadaki küçük evde yaşıyorduk Şimdi orası yıkıldı Birkaç demir yolcu daha vardı Az ötede de bir köy Babam beni kasabaya yolladı Orada dayımın yanında gittim okula Tatillerde ailemin yanına gelirdim Annemle babam daha sonra bir kazada öldüler Bir süre dayımla oturdum Sonra baba mesleğine geçmeye karar verip buraya yerleştim O zamandan beri de buradayım e, Köye öteki memurlara ne oldu? Köy tamamen boşaldı Bu yüzden istasyonu kaldırdılar Memurları başka yerlere yerleştirdiler Herkes gidince burada köpeğimle tek başıma kaldım <gülüyor> Bilmem neden ayrılamadım buradan Ama henüz gençsiniz köpeğiniz de yok artık Burada bu ıssız yerde ömrünüzü geçiremezsiniz Bilmem Buradan ayrılmayı hiç düşünmedim Daha doğrusu kimse yalnız olduğumu duyurmadı bana Ben de fark etmedim <gülüyor> Ama nasıl olur İnanın bana Gerçekten yalnız olduğumu Sizi görüp e, konuşunca fark ettim Size kötülük ettim belki de Ama bence sizin durumunuz daha iyiymiş İnsansızlığın ne olduğunu bilmeden, bunu yüreğinizde hissetmeden yalnızlığınızı yaşıyorsunuz. Yani kendinizle yetinmesini biliyor, başkalarına gerek duymuyorsunuz bir anlamda. Kitaplarınızla, radyonuzla, trenlerinizle baş başa. Evet, onlar yetiyor bana. Bu yüzden de bu durumundan kurtulma yollarını aramadım hiç. Kim bilir, belki de siz haklısınız. Yalnızım. Ama inanın. Hiç fark etmemiştim yalnızlığımı. Ben gelinceye kadar öyle mi? Evet haklısınız. İnsan kimi zaman açtır ama yiyecek görünceye kadar açlığının farkına bile varmaz. Susuzluğunu bir pınar görünce hisseder. Gene de bir yaşam belirtisidir insanın açlığının susuzluğunu hissetmesi. <gülüyor> deniz kıyısında oturup da denize hasret yaşamak gibi bir şeydir bu. Biliyor musunuz ben hiç deniz görmedim. Ara sıra nasıl olduğunu merak ederim. <Gülüyor> Yalnız bir filmde görmüştüm küçükken. Belli belirsiz bir kavram olmuştu bende. Denizi görmek ister miydiniz? Bilmem. Hiç düşünmedim. Sanırım insan hiç görmediği... ...daha doğrusu pek merak etmediği bir şeyi arzulamıyor. Siz gördünüz mü? Yıllarca deniz kıyısında yaşadım ama gördüm denemez. Evet. Çocukken oturduğumuz evin üst kattaki balkonundan deniz görünürdü. Babamla ara sıra kıyıya gider otururduk sıralara. Babam deniz öyküleri anlatırdı. Ben martı sesi de duymadım hiç. Deniz martıları çağrıştırırmış. Bir şiirde böyle diyordu şair. Deniz kıyısında yaşadığınızı ama denizi görmediğinizi söylediniz. Nasıl olur bu? İnsan martıya bakarken bakışları denizi ve gökyüzünü de kucaklamaz mı? Bakmak ve görmek ayrı şeylerdir İnsan baktığı şeyi görmeyebilir Daha doğrusu gördüğünü fark etmez Kalabalık bir caddede yürüyüp Hiç kimseyi görmemek gibidir bu Benim gibi Ben de öyle sayılırım Değil mi? Sizin durumunuz farklı Yalnız yaşıyorsunuz ama en azından Yalnızlığınızın farkında olmadığınızı söylüyorsunuz Yani ben gelinceye kadar öyleydiniz Demek ki yalnız değildiniz. Oysa ben insanlarla birlikte yaşıyor, onlarla konuşuyor, yürüyor, birlikte çalışıyordum ama gene yalnızdım. Yani farkındaydım yalnızlığım. Haklısınız. Durumlarımız oldukça farklı. Peki bunun nedenini araştırmadınız mı? İnsanları sevmemiş, onlardan hoşlanmamış olabilirsiniz. Belki bu yüzden kaçıyor, ilişki kuramıyorsunuz onlarla. Bilmiyorum. Bu konuda uzun uzun düşündüm bir zamanlar. Ama içimdeki boşluğu dolduramadım bir türlü. Belki de bende bir şeyler eksikti. Ya da bazı duygularım körelmiş olmalı. Aa, bakın güneş doğmak üzere. Ah, ah, affedersiniz. Siz yorgunsunuz. Konuşmaya kaptırdık kendimizi. Uykunuz gelmiştir. Uykum yok. Yorgunda değilim. da değilim Olmaz dinlenmelisiniz Bavulunuz nerede Dışarıda kaldı sanırım Hayır ha? Hayır bavulum yoktu Nasıl olur Yola çıkmıştınız Küçük bir çantanız da mı yok Eşyalarınız falan Yok Hiçbir şeyim yok Tuhaf Yola çıkıyorsunuz Yanınıza da hiçbir şey almıyorsunuz ee, Neyse bir nedeni vardır herhalde Hiçbir nedeni yok Daha doğrusu Nasıl anlatsam durun, bilemiyorum Durun anlatmayın Şu anda yorgun ve uykusuzsunuz Gece bitti Yeni bir gün başlarken yeni şeyler düşünün Daha sonra anlatırsınız isterseniz Hadi gelin Size odayı gösterin Günaydın Öğlen olmuş Oo, Çok uyumuşum Kahvaltı hazırladım Hadi beraber yiyelim Kusura bakmayın çorba yapmadım <gülüyor> Yemek pişirmeyi biliyorsunuz sanırım Biraz İnsanın yemek yapacak kimsesi olmayınca Zorunlu olarak öğreniyor Ama ben yalnızca karnımı doyurmak Yasak savmak için yiyorum Haklısınız Yıllardır yemek yemek benim için de sıradan Yalnız karın doyurmak için yaptığım bir iş bu yüzden de ne yediğimin önemi olmadı hiç. Siz de mi yemek pişirmezdiniz? Oysa ben kadınların yalnız olsalar bile yemek yaptıklarını sanırdım. Yani bu işten zevk alıyorlar gibi gelirdi bana. <gülüyor> Yok <canım. gülüyor> Aslında durumumuz pek farklı sayılmaz. E pişirdiğinizi yiyen olmayınca... ...yemeğin anlamı kalmıyor. Siz de mi yalnız yaşıyorsunuz? Özür dilerim. Bunu sormamalıydım. Ama sözlerinizden yalnız olduğunuz belliydi. Yine de sormamalıydım. Özür dilemeyin. Sormakta haklısınız. Öyle ya dün gece ansızın çıka geldim. Tıpkı masallardaki gibi. cin miyim belli değil. Elbette cin değilsiniz. Tren yavaşlamıştı. Siz de burayı istasyon sanıp verdiniz. Yok. Aslında pat diye inivermedim. Tam burası gibi bir yer arıyordum Trene bindiğim andan beri Böyle bir yer arıyordum hep Nasıl? Burada ineceğinizi biliyor muydunuz? Hayır Ama böyle bir yerde inmeyi umuyordum Bilirsiniz İstasyon binalarının üstünde Kocaman harflerle istasyonun adı yazılıdır Trenle bir yerden geçerken Oranın adını görür Nereden geçtiğinizi anlarsınız Ayrıca ışıklıdır istasyonlar Tren karanlıklardan Hep bu ışığa koşuyormuş gibidir Oraya ulaşınca Rahat bir soluk alır Bunun nedenini çözememiştim Şimdiye kadar Trenlerin yorgun olduklarını sanırdım yalnızca Şimdi farkına varıyorum Evet Bu yorgunlukta Korku da var Karanlıktan korkuyor olabilir Trenlerde Belki de Taşıdıkları yolcuların korkusudur bu. Karanlıktan gidecekleri yerlerde onları bekleyen şeylerden duydukları korku. Peki madem ki öyle... ...neden ışıksız bir yerde indiniz trenden? Açıkça belirtmediniz ama... ...sanırım siz yalnızlıktan kaçıyordunuz. Trenden indiğim sırada... Işıksız bir yerde olmayı bekliyor umuyordum hep Gideceğim yerin adını görmek Nerede indiğimi bilmek istemiyordum Demek öyle Bu odanın ışığını iyi ki görmediniz yoksa inmezdiniz Evet ben karşı tarafta oturuyordum Işığınızı bu yüzden göremedim Sağıma soluma bile bakmadan hemen aşağı atladım Şansınız varmış yine de Gece çok yağmur yağıyordu bu yağmurda ve soğukta... ...korunaksız bir yerde bir daha başında da inebilirdiniz pekala. Evet. O anda büyük bir bunalım içindeydim. Bunları hiç düşünemedim. Eyvah. Bir dakika. 14-15 treni yine geçecek sanırım. Alo. Alo. Evet. Evet. Tamam. Güle güle. Ne olmuş? İleride soğuk su istasyonundan az ötede bir yük treni raydan çıkmış Bu yüzden de güneyden gelen 14-15 treni 4 saat gecikecekmiş ya. Yani böylece 18-15 de buradan geçecek Aman Allah Tam 18-15 de kuzeyden gelen tren batıya dönecek İkisi de aynı anda gelecek Ne yapacaksınız şimdi? Hemen soğuk suya telefon edip treni orada bekletmelerini söyleyeyim ee, Dur biraz Alo Alo Allah. Aksilik işte telefon çalışmıyor eh, Az önce çalışıyordu ama Sizi aradılar ya Dün geceki yağmurdan hatlar bozulmuş olmalı Az önce çalışıyordu Şimdi bozuldu Hay aksi tam da zamanını buldu Peki şimdi ne olacak Bilmiyorum Bilmiyorum bilmiyorum. senin geleceği saate kadar telefonun çalışması için Dua etmekten başka bir şey de gelmiyor aklıma şu ya anda Ya çalışmazsa ...böylesine tehlikeli bir durumu rastlantıya bırakamazsınız. Haklısınız. Düşünmeliyim. Düşünmeliyim. Böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştım şimdiye kadar. Durun bakayım. Ha? Evet aklıma bir çare geldi. Evet ne? Güneyden gelen treni... ...buradan ötede gidip durdurursunuz. Bu arada kuzeyden gelen tren... ...buradan geçer ve doğuya gider. Oradan Hı geçer. -hı. Evet... Hangi... evet. Evet, evet evet ancak bunu yapabilirim ya. Böylece güneyden gelen tren hatta daha sonra girer Aradaki farkı da hızını artırarak kapatır Çok teşekkür ederim Çok yardımcı oldunuz bana O zamana kadar telefon çalışmazsa böyle yaparız Teşekkür etmenize gerek yok Bunu siz de düşünürdünüz nasıl olsa Zaman zaman trenlerde gecikme olurdu ama iki trenin aynı anda gelmesi durumuyla hiç karşılaşmamıştım <gülüyor> Olur böyle şeyler üzerinde durmayın Önemli olan çözümün bulunması Hı? İnanın çok heyecanlandım Bir anda aklım karıştı Şu rastlantıya bakın Hayatınızda beklenmedik olaylar oluyor Kaderiniz değişiyor sanırım Dün gece hiç ummadığınız bir şey oldu Ben indim trende. Bugün de gecikme yüzünden Aynı anda iki tren geliyor Ve telefon çalışmıyor Evet Tek düze geçmekte olan hayatım Aynı günde peş peşe iki değişiklikle birden canlanı verdi Ara sıra ortaya çıkan heyecan verici küçük olaylar Kederler, sevinçler hayatımıza renk katıyor Bunlar da olmasa hayat çok sıkıcı, katlanılmaz olurdu değil mi? Özellikle de benim için öyle oldu Sizin yaşamınızda bu tür olaylar çok olur sanırım Belki olmuştur Ama ben hiç farkına varmadım yani benim hayatımda aslında heyecanlı değildi. Ne bileyim hele son yıllar çok sıkıcı, bunaltıcı geçti. Önemli ve değişik olaylar yaşamadım sayılır. Kentte insanlar içinde onlarla birlikte yaşadığınıza göre... ...en azından değişik yerlerde bulunuyor, değişik yüzler görüyorsunuz. Kentte yaşayanların her zaman değişik olaylar yaşadığını mı sanıyorsunuz? Sanmıyorum. Öyle olduğuna kesinlikle inanıyorum. Şey, merakımı başlayın ama... ...geceden beri aklımı kurcalıyor bu soru. Neden? Neden yaşadığınız yeri bırakıp da buralara geldiniz? Eminim beni görür görmez kim olduğumu merak etmişsinizdir. Bunu trenden iner inmez sormamış olmanız büyük incelik. Özel hayatıma duyulan bir saygı bence. Böyle yaparak bana güven verdiniz o anda. Bu hareketiniz... İçinde bulunduğum o nazik duruma bir ilaç Bir deva oldu bir bakıma Bağışlayın Bu soru birden dilimin ucuna geldi ve soru verdim Aslında özel hayatınızla ilgilenmeyi hiç düşünmemiştim Anlarsınız ya merak işte Size inanıyorum Merakınızı gidereyim Bunu almıştım. Çevremde türlü türlü insanlar vardı Acısıyla tatlısıyla olaylar oluyordu Karşın yalnızdım İnsanlarla olaylarla ilgilenemiyordum. Neden böyle davranıp Onlardan kaçmak istediğimi anlayamazsınız Bana duygularınızı anlatın isterseniz Sizi rahatlatacaksa tabi Anlatsam iyi olur sanırım En azından konuşmuş Birbirimizi daha iyi tanımış oluruz Aa, Yağmur dinmiş dışarı çıkalım mı Çok iyi olur Arka taraftaki ağaçlara doğru yürüyelim isterseniz. Oh, yağmurdan sonraki ıslak toprak kokusu. Çok severim bu kokuyu. Ben de öyle. Ama yalnızken pek anlamı olmuyordu inanım. İnsanın güzel bir kokuyu bile biriyle paylaşması... ...bunun farkına varması çok hoş bir duygu. Şu devrilmiş ağaç gövdesinin üzerine oturalım mı biraz hı hı. Çevreyi seyretmek istiyorum hı hı. Nasıl isterseniz Görüyor musunuz Doğa sancılanıyor sanki Ağaçlar tomurcuklanmak Yapraklar çiçekler açmak istiyorlar Yeniden doğmaya can atıyorlar Kendinizden söz ediyordunuz az önce Devam edin isterseniz Evet, evet devam edeyim Sizi zorladığımı düşünmeyin sakın Yok yok hayır Benim içimden geldi anlatmak Babamı pek tanımadım Annem bir bankada memurdu Bir kıyı kasabasında oturuyorduk Annem çalışırken bana anneannem bakardı Tek dostum yakınım oydu Annem hep yorgun dönerdi işten. Benimle pek ilgilenmezdi. Geceleri de sürekli ağlardı. Ağlayışlarının nedenini hiç öğrenemedim. Okulda bazı arkadaşlarım oldu ama... ...kimseyle yakınlık kuramadım. Belki de babasız büyümemden. Babaları olduğu için onları kıskanır mıydın? Bilmiyorum. Ama kendimi onlardan eksik hissederdim. ...bir yanım eksikmiş gibi gelirdi bana. Anneannemi on yaşında... ...annemi on yedi yaşında yitirince... <gülüyor> ...iyice yalnız kaldım. Arkadaşlarınız, dostlarınız yok muydu? Küçükken pek arkadaşım yoktu. Büyüyünce... ...iyice uzaklaştım. <gülüyor> Katı kalıplar içinde yaşıyordum. Annemin... ...sürekli uyarıları da etkileyici olduğu ...insanlarla ilişki kuramamamdı. Aşırı davranışlardan... ...kaçmam gerektiğini söylerdi durmadan. Aşırılığı bırakıp... ...normal davranışlar da suç oluyordu... ...anneme göre. Yalnız kalınca... ...bu kez de... <gülüyor> ...kendime baskı yaptım sanırım. <gülüyor> Annenizin katı kurallarına alışmış olmalısınız. Yıllarca etkisinde kaldınız ne de olsa. Neyse... Annem öldüğünde liseyi bitirmiştim. Bir süre sonra bir bankaya memur olarak girdim. Çalışmaya başladım. Tek başınıza mı yaşıyordunuz? Yalnızdım evet. Çok geçmeden aynı bankada çalışan bir genç benimle ilgilenmeye başladı. İyi birine benziyordu. Belki ben öyle sandım. Bu ilgi gururumu okşadı. Artık benimle... Ananem dışında gerçekten ilgilenen... ...bana değer veren tek insan olarak görüyordum onu. Derken nişanlandık. Düğün hazırlıkları yaparken... ...onu Avrupa'daki bir şubeye atadılar. Gidiş o gidiş. Yıllarca haber alamadım ondan. Mektuplar yazdım. Uzun mektuplar. Karşılığını da alamadım. Hiç mi yazmadı? İki satırcık bile mi? Hayır. Neden sonra başkasıyla evlendiğini duydum, peşini bıraktım. Bu beni çok etkiledi, çöktüm, dünyam yıkıldı sanki. Tam kabuğumdan çıkmaya, dünyayı tanımaya başlarken bütün umutlarım yok olmuştu. Kendime ve çevreme karşı güvenim sarsılmıştı. Onu sevmiş miydiniz? Bilmiyorum, emin değilim. ...benim için bir çıkış yoluydu. Dünyayla, çevremle ilgimi sağlayan tek bağ oydu. Ona bu yüzden bağlanmış olabilirim. Sevmişsiniz besbelli. Çünkü insan... ...sevdiği, ilgi duyduğu kişiye bağlanır. Belki. Sonrası bir karabasan gibiydi. Ne yapsam kurtulamıyordum yalnızlıktan. Bu öyle bir duyguydu ki... ...nasıl anlatayım bilmem... Böyle boşlukta gibiydim Tutunacak bir dalım Bana uzanan bir el bile yoktu Bir gün Aniden kalkıp istasyona gittim Cebimdeki parayla bilet aldım ve Bavulunuz da yoktu Yoktu Hazırlamak aklıma bile gelmedi Bavul benim yalnızlığım Demekti Gideceğim yere onu da yanımda götürmek istemedim belki de Sonrasını biliyorsunuz Biliyorum Tren yavaşlayınca Adını bile bilmediğiniz Daha doğrusu bilmek istemediğiniz bu kavşakta indiniz Atladım demek daha doğru Kuşluğa doğru bıraktım kendimi Kızıcık bir an boşlukta uçarken Kendimi hafiflemiş hissettim Kuş gibi özgür ve rahat Bir su bile düşünce Kendime geldim Yüzüme düşen yağmur damlaları Şok etkisi yapmıştı bende Tren yanımdan hızla geçip gitti Ve yalnızlığınızı da alıp götürdü birlikte Öyle olmadı mı? Öyle oldu sanırım O kısacık anda Yeni bir güç ve yeni bir umut kazandım Bakışlarınızdan da belli oluyor bu. Uzun süre gözleri kapalı kaldıktan sonra Yeniden görmeye başlayan bir gibisiniz şu anda <gülüyor> Öyleyim gerçekten de Çevresindekileri yeni algılamaya başlayan bir bebek gibi hissediyorum kendimi Bakın, üşümeye bile başladım. Paltomu alın sırtınıza. Hayır, havanın soğuk oluşundan kaynaklanan bir üşüme değil bu. İçimde uyanmaya başlayan, yepyeni duyguların yarattığı ürperti gibi bir şey. İsterseniz yavaş yavaş dönelim. He? Kendinizi üşitmeyin. geçti mi? Evet sıcak oda çay çok iyi geldi. Kitaplarınıza bakabilir miyim? Elbette. Çoğu şiir kitabıdır. Hmm. Şiiri sevdiğiniz anlaşılıyor. Yıllardır şiir okumamıştım. İkimizin dünyasında karanlıklar aydınlanmış umutlarla ...ne ince bir anlatım... ...duygularla örülmüş dizeler... ...ah bakın kitabın içinde ne buldum... ...kurutulmuş bir karanfil... ...kırmızı karanfil... ...siz mi koydunuz onu buraya... ...ben evet... evet. ...kim bilir ne zaman koymuşum... <gülüyor> ...yüzünüz kızardı... ...bakışlarınızı kaçırıyorsunuz benden... ...bunun bir anlamı olmalı... ...canım alt tarafı kurutulmuş bir karanfil işte... <gülüyor> Aa bakın bir de tarih yazılmış 15 Mayıs 1952 Demek 10 yıl olmuş buraya koyalı Evet çok eski Delikanlılık günlerimden kalma bir anı Yani anı gibi bir şey işte Peki nasıl olmuş da bu karanfil bu kitabın içine girivermiş <gülüyor> En iyisi nasıl girdiğini anlatayım yoksa dilinizden kurtuluş yok <gülüyor> Bir gün yine bir tren geçiyordu Dün geceki gibi burada yavaşladı Ben demir yoluna yakın duruyordum Kompartımanın penceresinde bir genç kız gördüm Camı indirmiş dışarı bakıyordu Rüzgar saçlarını dağıtıyordu Çok güzeldi kız Kırmızı bir elbise vardı üzerinde Tam yanımdan geçerken Bana güldü Elindeki kırmızı karanfili aceleyle dudaklarına götürdükten sonra bana attı. Karanfili yakaladım. Tren uzaklaşırken kız hala gülüyor, el sallıyordu bana. Görünmez oluncaya dek bakışlarımı ayramadım trenden. Uzun süre öyle kaldım. Sonra ne oldu? Kızı bir daha gördünüz mü? Sizi etkilemiş olmalı. Evet. ...çok etkilenmiştim gerçekten. İlk kez birinden, özellikle de o zamana kadar hiç tanımadığım... ...bilmediğim bir kızdan ilgi, yakınlık görüyordum. Karanfili dudaklarına götürdüğü andaki bakışı, gülüşü... ...uçuşan saçları ve kırmızı elbisesiyle gözümün önünden bir türlü gitmiyordu. Onu yine görebilmek umuduyla gece gündüz demeden geçen bütün trenleri bekledim. İyice baktım pencerelerine. Bir daha gördünüz mü onu? Bir gün geri döner diye bekliyordum umutla. Gidenler çoğunlukla geri Evet. Birkaç yıl sonra o da döndü. Demek onu gene gördünüz. Evet. Evet. Ama bu kez saçları kısaydı. Üzerinde yeşil bir elbise, saçlarını Uçurmuyordu. Elimde de karanfil yoktu. Size gene gülerek el salladı mı? Hayır. Uzun uzun baktı sadece. Tanımıyormuş gibi. Sonra güldü ama... ...bana değil. Yanındaki genç adama dönüp güldü. Çok üzüldüm. Bunca umutla bekledikten sonra... ...onu böyle yanında başka biriyle görmeniz acı vermiştir size. Beni asıl üzen... ...umutlarımın yok olması oldu. Birkaç yıl boyunca... ...tatlı bir heyecan yaşamıştım. Trenler geçerken... ...duygularım daha da yoğunlaşıyordu. Sonra... ...bir an yıkılıyordum ama... ...sonraki treni yine aynı umut ve heyecanla bekliyordum. Sonra... ...ansızın bitti her şey. O kız... ...sizin beklediğinizi... ...onu böyle duygular içinde beklediğinizi bilseydi... ...bir sonraki trenle geri dönerdi. Siz olsaydınız... ...böyle mi yapardınız? Bilmem. Hiç düşünmemiştim bunu. Yüzünüz kızardı birden. Hadi söyleyin. Ben olsam... ...beni... ...böylesine özlemle bekleyen birini... Bekletmezdim sanırım Ama trendeki kız Neyse Neyse Boşver artık önemli değil Aradan yıllar geçti <gülüyor> Kitabın arasında bu karanfili Bulmasaydınız Aklıma bile gelmeyecekti Ama hoş bir anı gene de Karanfili ne yapayım Sizde kalsın isterseniz ona bakınca beni anımsarsınız belki ileride. Ee, başka verebileceğim bir şey de yok size. Teşekkür ederim. Değerli bir anı olarak saklayacağım bunu. Ee, evet. Vakit geliyor. Gecikmeli tren yarım saate kadar buradan geçecek. Soğuk su istasyonuna telefon edip durumu bildireyim. Treni orada biraz daha bekletsinler. İnşallah telefon çalışır. Alo, alo... ...cevap verin. Telefon çalışmıyor. Hatlar düzelmemiş hala. Tren soğuk suya gelmek üzeredir. Demiryolu hattı boyunca gidip... ...istasyona varmadan treni durdurmaktan... ...başka çare kalmadı. Evet, gidin bir an önce, yola çıkın. Ancak yetişirsiniz. Tabii. Ee, şey... Evet... Siz de benimle gelir misiniz? Fazla değil birkaç kilometre kadar yürüyeceğiz Peki geleyim Hem biraz gezinmiş olurum Ben düşünmüştüm ki Treni durdurunca diyordum O arada siz de binmek istersiniz belki Yani geri dönmek istersiniz diye düşünmüştüm de Olabilir Olabilir ...gitmemi mi istiyorsunuz yoksa? Ne? Canınızı mı sıktım sizin? Ha yok canım. Nasıl düşünürsünüz böyle? Gelişinizle hayatım canlandı, bir anlam kazandı. Değiştiğinizi yani... ...artık yalnızlıktan yakınmadığınızı görünce... ...evinize geri dönmek istersiniz sandım. İstiyorum. Ama içimde hala tuhaf bir korku var. Yine eskisi gibi olacak... Yine kendi yalnızlığıma döneceğim sanıyorum. Korkma, ikinizde oluşan bu yeni güçle, yeni duygularla şu anda bile alt ettiğiniz o korkuyu. Hadi, hadi çıkalım. Zaman yaklaşıyor, ancak gideriz. Ben işaret lambasını alayım. Birini de ben taşıyayım. Treni durdurmayı başarır mıyız? Başarırız sanırım. Kesinlikle başarmamız gerek. Makinist arkadaş, burada biraz bekleyeceksiniz. Atl şu anda dolu. Yol az sonra açılır. Bir de yolcumuz var. İlk bagona binersiniz. Ee, girin, buradan, buradan yürüyün. Şey, <gülüyor> adınızı bile bilmiyorum henüz. Size seslenirken fark ettim bunu. Evet, çok tuhaf. Ben de sizin adınızı bilmiyorum Ama biriyle anlaşmak Konuşmak için Adını bilmeye gerek yok aslında Oysa ben insanların ancak adlarını bildikleri kişilerle Konuşup anlaştıklarını sanırdım Ama durum ortada Kendiliğinden oldu Anlaştık yine de Benim adım Söylemeyin Bundan sonra birbirimizi görmeyeceğimize göre Adın önemi yok bence ...haklısınız. Önemli olan konuşup anlaşmak. Bunu duygularımızla yaptık biz. Her şey için teşekkür ederim. Güle güle. Gelmeyeceğinizi bile bile... ...bütün trenler geçerken... ...gözlerim sizi arayacak. Hareket edebilirsin... ...makinist arkadaş. İyi yolculuklar... Orda gidiyor. Umutlarımı da alıp götürüyor yanında. Umutlarımı bana bırak. Yine yalnız kaldı. Belki de bir düştü bu. Belki de buraya kimse gelmedi. Bir karaltı var derdi. Kim var orada? Benim. Siz misiniz? Evet. Benim. Umutlarınız geri geliyor. Evet. Evet Hayal görmüyorum Gelen sizsiniz Hey Umutlarım geri geldi Umutlarım geri geldi Yaşasın Trenlerden biri daha geçti Tıpkı 30 yıl önceki gibi Kulaklarımda yine o yağmur sesi O müthiş çınlama 30 yıl önce Böyle bir trenden inerek Beni içimdeki yalnızlıktan kurtarmıştım Gel Şöyle yaklaş yanıma Sana teşekkür etmek istiyorum Asıl ben sana teşekkür etmeliyim Şu anda ne istiyorum biliyor musun O geceki gibi yağmur yağsın Otuz yıl Dile kolay Birlikte ne de çabuk geçti Var mısın Dışarı çıkıp Yıllarca gezip dolaştığımız yerleri Son bir kez daha ziyaret edelim. Tıpkı, Tıpkı 30 yıl önceki gibi. 30 yıl önceki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nurie yiğitlerin yazdığı. Trenden inen kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.